İbrahim Ethem Hazretleri hurmacıdan hurma almıştı. Hurmacıdan ayrılırken yanlışlıkla bir miktar hurmayı para ile aldığı hurmaya karıştırarak götürdü ve yedi. Ondan sonra kırk gün ibadetinden bir feyiz almaz oldu. O günlerde Şam'a gelmişti. Kırklara karışarak sohbetlerinden istifade etmek istemişti. Ona... ''Sen yanlışlıkla yediğin hurma yüzünden, ibadetinden bir huzur duymuyorsun. Nasıl olur da bize karışabilirsin?'' dediler. İbrahim Ethem Hazretleri Şam'dan Medine'ye gelerek hurmacıyı buldu. Hakkını helal ettirip hurmanın parasını verdi. Ondan sonra tekrar Şam'a gitti, kırklara karışabildi.''